İyi haber. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve's selam ala seyidil murselin. Temedi ala alihi ve sahbi ecmaîn.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 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَا صَدَقَ اللّٰهُ a'zim. اللّٰهُ مَنْ فَعْلَا بِالْقُرْآنِ a'zim. مِبَارِكَ نَا فِي وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالِمِ اَسْتَغْفِرُ Muhterem dinleyenlerimiz Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar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 Ancak allah Teala hidayet ederse, o zaman meseleyi anlar. Nice akıllıyım diyenler, kültürlü aydın geçinenler, İslam'ın fetihlerinin ve önemini, insanlık alemine getirirlerini, faydalarını idrak edememiştirler. Kimisi de,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 Tainatın Efendisi'nin sallallahu te ale, aleyhi ve sellem müjdelediği bu İstanbul fethiyle sevinmek, ferahlenmek meşru surette konuşmalarla, konferanslarla, sohbetlerle, nasihatlerle, ibretli derslerle kutlamak elbette ki iman alametidir. قُلْ ve اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ ve bizler ki böyle şöyle Allah'ın fazlı rahmetiyle ancak bununla sevinsinler. Tabii ki İslam'ın fethi Allah'ımızın lütuf keremidir. fazl rahmetinin büyük bir eseridir. Buna sevmeme geldi midir? Bu sene 554. yılını idrak etmekte bulunduğumuz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 hadis-i şeriflerinde de yerini bulmuştur. Hazreti Kur'an, وَلَا رَطْمِنْ وَلَا يَابِزٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yaş kuru ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğu, نَا فَرْرَطُنَا فِي الْكِتَابٍ şey Biz Kur'an'da hiç şey eksik bırakmadık. Nefem mahfuz manası da vardır, Kur'an-ı Kerim manası da vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de de bütün bu ilimlerin mevcut olduğu, Ulemamızın beyanlarıyla sabittir. Cemi'i ulelmi fil Kur'an'i lakin tekasara ve vefamur ricali. Bütün ilimler Kur'an'dadır lakin herkesin aklı bunu almamaktadır. Bu itibarla Hazreti Kur'an zaten Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem inna fetihna leke fethan mübina biz sana açık seçik aşikar bir fetih nasip ettik buyururken Mekke fettinden başlayan ve kıyamete kadar Müslümanlar tarafından fethedilecek bütün beldelerin fethi müjdelemiştir. Bütün bu fetihler Allah için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini mübini İslam için yapılmıştır. İslam'ın yayılması, yaşatılması, ihya edilmesi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 nazhar kılınmış Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Efendimiz kendisi davasının ne olduğunu cihadının ne uğurda olduğunu ve İstanbul'u İstanbul'dan evvel de fethiler nasip olmuş İstanbul'dan sonra da ona fethiler nasip olmuş bu fetihleri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 din İslam'ın mücerret gayretidir gayreti. Benim niyetim diyor, Allah yolunda cihad edin, düşmanlarla harp edin, kafirlerle, dinsizlerle, imansızlarla mücahidede bulun, emrine uymaktır. allah Teala Kur'an'da cahidu fillah emri veriyor, benim de niyetim bu emri tutmaktır. Nasıl ekrimu sala namazı kılın emri namaz farz etti. Cihadu billah da cihadı farz etti. Dini İslam'ın müceddid gayretidir gayretim. Sadece ve sadece İslam dininin gayreti çalışması İslam dininin yayılması derdi beni bu hususta gayretlendirmiştir. Fazlı hak ve himmeti dündü ricalullah ile ehli küfrü ser eser kahreylemektir niyetim. Allah Teala'nın fazlı keremiyle diyor. Bak ne dedik başında? Allah'ın fazlı rahmetiyle sevilsinler. Allah'ın fazlı rahmetine güvensinler. Allah'ın lütfu, iyiliği Allah Teala mecbur değil. Bize bu fetihleri nasip etmeye lütfediyor, kerem diyor, iyilik buyuruyor ve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 baştan sona kahretmek ummaları unduklarına erdirmemek ehli güvrün derdi nedir İslam'ın sesinin susması İslam'ın yayılmaması Allah adının anılmaması Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem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 Allah'ım ve diyarım, onların topraklarını, yurtlarını, mallarını size var, miras olarak verdi. Kureyzoğullarının, Nadıroğullarının, Yahudilerin, işte Medine etrafından başlayarak, Medine'ye civarından başlayarak, gelen fetihlerin neticesinde,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 o zaman için henüz ayak basmadığınız nice toprakları da size nasip etmiştir Allah Teala bu fethileri kesinleştirmiştir diye müjdelemiştir. Yine feth züresinde Allah Teala azizleri ve ukralem tebdiru aleha kad Allah Teala azizleri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 buyurarak buna işaret etmiştir. Yine Estaizu İllâh Nur suresinde <gülüyor> İman edenleriniz, salih ameller işleyenleriniz, namaz oluruz hak seketli devam edenleriniz, Allah-u Teala'nın emirlerine, yasaklarına hakkıyla inanarak amel edenlerinize Allah söz vermiştir. Le'esteklifel men fil ard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 Dünyaya hakim olacaktır, parlayacaktır ve Müslümanlar tam bir güvence kazanacaktır. Emniyet içerisinde dinlerini rahatça huzur içerisinde yaşayacaktır. Ücresini vermiştir. Demek ki böylece Hazreti Kur'an Müslümanlara vaat ettiği fetihler içerisinde elbette ki İstanbul'u fetihlerine işaret etmektedir ancak tabi Hazreti Kur'an'ın bir de işari tarafı vardır bütün ilimler onda olduğuna göre içinde cevahir var hünaranda dalmaktır mesele Kur'an-ı Kerim'den bu manaları işari manaları çıkarabilmektir bunun da herkese ehli olamaz ancak tabii Muhyiddin Arabi gibi Molla Cami gibi şair, büyük veliler bu mahallelere işaret etmişlerdir. Bunlardan biri olarak şeb suresinde geçen Meldetün Bayyebetün tertemiz pek hoş belde. Ayet-i kerime içinde tevhid Evet, Sebe camii ile ilgili bir şehirden bahsetmektedir. Fakat bu belde tüm ayi ve tüm cümleceliğinin harflerini Molla Caim Hazretleri emdet hesabına göre toplamış ve hidiyi 857. yılı bulmuştur ki miladi olarak 1453 yılına denk gelen bu yıl.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 Şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açık müjdesi ki bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin et tarih Kebir isimli eserinde yer almaktadır. Can Usta'nın tabi hadislerinde geçmektedir. Birçok bir eserde yer almaktadır. Meşhur bir hadis-i şeriftir.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece Arapların peygamberi değildir. Türklerin de peygamberidir. Avrupalıların da peygamberidir. Bütün dünya milletlerinin peygamberidir. Ve ma ursellâke illâ rahmetellil âlemin sırrına olarak bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve illa ursellâke illâ bütün insanlara toptan gönderilmiş bir peygamber olarak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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiş olması sebebiyle bizim de aramızda gönderilmiş sayılmaktadır. Ve bu itibarla bize de hitap etmiştir. İstanbul'u mutlaka fedh edeceksiniz. İşte bu müjde 857 sene sonra gerçekleşmiştir. Ancak tabi ki sahabe-i kiram hazaratı, bunun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 Eba Eyyub el-Ensari Bozian bari Hazretleri bunların en önemlilerinden olmaktan öte tabi orada şehit olmuş ve bizlere şefaatçi olarak kalmıştır. Onun ayrıca bir talebi, bir Dileği bulunmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İstanbul'un şrlarının dibinde salih bir insanın defne olunacağı müjdesini almış olmasıdır ve bu insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarekliyle salih oldu. Allah dostlarından oldu.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 Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Resulullah'ın yâri ebâ Eyyûb el-Ensâri radıyallahu te'al. İstanbul halkına bu şeref yetmez mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde misafir kaldığı aylarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde ağırlayan mihmendâr Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sançıktarı Bedir, Uhud, Uhud ve Hendek gibi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 Mealindeki hadis şerifine binaen bizlerin de İstanbullular olarak ve inşallah İstanbul'da gömülmeyi Ebayi Belen Sarı Hazretlerimizin e, civarında gömülmeyi arzulayan kişiler olarak şefaatini ummamız hakkımızdır. Ayrıca Ebayi Belen Sarı Hazretleri Evvelü Ceyşin Yâhzül Kustantîniyyete Mâhvurul Leûn İstanbul'a İstanbul'u almak için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 şu anda kabirleri, yerleri belirlidir. Fakat özellikle Ebû Şeybî'den Hudâzen, kardeşi olduğu rivayet ediliyor. Onun da kendisinin sahâbi olduğunu e, gizlediği daha sonra e, vefat edeceği sonra da şehit düştüğünde e, "Ben Resûlullah'ın sahâbindanım." diyerek hadis şerif, e, bir emanet hadis-i şerifi tebliğ ederek e, şehit olduğu rivayetler arasındadır. Ebû Şeybâz'denin e, kabr-i Şerif'i de evvelce e, Ebu Ayyübel Ansari Hazretleri'nin kabrinden sonra en çok ziyaret edilen e, ve kılıç kuşamma merasimlerinde e, padişahların tahta çıkışlarındaki ilk ziyaretlerinde Ebu Ayyübel Ansari'den sonra e, gelen ziyaretler arasındadır. E, maalesef tabi şu anda e, biraz ihmal edilmiş, unutulmuş ise de elhamdülillah e, şu anda ziyarete açılmıştır ve ziyaret edebilmekteyiz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 Haldim gibi 90 yaşında değil, tanınmış, meşhur olmayabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi küçükken görenler de sahabe olma şerefine e, nail olmuşturlar. E, bu itibarla e, yaşları genç olanlar, isimleri kitaplara e, geçmemiş olan, kayıt alınmamış olan küçük sahabe mevcuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i e, gören sahabe sayısının 114 bin kadar, e, Medea Hattçı'nda bulunan e, sahabenin 114 bin kadar, olduğu rivayet edilmektedir. Yüz binden fazla oldukları kesindir. E, bu itibarla e, şu anda kayıtlara baktığımızda belki yedi bin, on bin, on beş bin gibi bir rakam e, tespit edilebiliyor. E, bunun dışında e, on binlerce sahabenin e, isminin e, şu anda bilinmediğini göz önünde bulunduracak olursak İstanbul'a da e, gelen ordunun ilk ordunun arasında çok sayıda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 Men <mengen> yar <yâfedde minkum> andini sizden her kim dininden dönerse İslamı bırakırsa Allah'a zarar veremez. Fesiviyetillahubikavmin yakında muhakkak Allah bir cemaat getirir. Yuhibbuun ve <yuhibbûnû> o onları sever onlar da onu severler. Edillatın alimüminin aizdetin alimkafirin. İnananlara karşı çok temazuludurlar. Kafirlere karşı çok heybetli bakarlıdırlar. Mücahidû nefîsin bi'lillâhi ve lâ ikhâfûne levme Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir tenkitçinin tenkidinden çekinmezler. Ve hâlike fadlillâhi ütîme yeşâ. Bu Allah'ın lütfu Bunu dilediğine verir. Bak, dilediğine verir. İşte burada Lütfu geleme mazhar olan milletler arasında Paris milleti ve Türk milleti en başka yer alanlardan olduğu kesindir. Çünkü bu Ayet-i e hitap ettiği dönemde Türkler Müslüman olmamıştır. Dolayısıyla Müslüman olmayanlara da kim dininden dönerse şeklindeki bir kitabın manası olamaz. O zaman Araplar İslam ile şereflenmiştirler ve bu ayet onlara Hıtap etmiştir. Hakikaten de Resulullah sallallahu aleyhi ve vefatından sonra Mekke, Medine ehli ve dışarıdan bir iki kabile hariç diğer bütün Arap kabileleri irtilat etmiştir. Dinden dönmüştürler. Ve Ebu Bekizid'i radıyallahu onlarla e, cihada yönelmiştir. Namaz kılarız, zekat vermeyiz demişlerdi. Kimisi toptan çıkmışlardı. Yoldan çıkmışlardı. allah Teala da benim kendilerini sevdiğim, onlar da, onlar da beni seven, kıymetli millet, bir millet getireceğim. Diye, benim kimseye ihtiyacım yok. Yine ayet kelimesinde, وَاِنْتَ <gülüyor> تَبَلَّمُ اِسْتَبْدِلْ قَوْمَا غَيْرَكُمْ فُمَّ لَا اِكُونُ وَمْتَعَلَكُمْ Bu da, İnnaf-ı Teala'da önceki şuur Muhammed Suresinde, der olan bir ayet kerimedir ki, Siz benim dinimden yüz çevirirseniz,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 Onlara bu ad işaret ettikleri birçok alim tarafından beyan edilmiştir. işaret edilmiştir. İşte İstanbul'u fethedeceksiniz. Feleni'me lemiru emiruha. O fetihte bulunan ordunun komutanı ne güzel komutandır diye met edilen Hazreti Fatih bu milletin evladıdır. Feleni'me güzel <gülüyor> emiruha. O ordu asker de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 Osman Ertuğrul oğlusun. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin babası Orhan Gazi'nin dedesi, kıymetli, mübarek hat. Ta işaret ediyor Osman Gazi. Diyor ki, oğlu Orhan Gazi, Osman Ertuğrul oğlusun. Oğul Karahan neslesi. Hakkın bir kenter kulusun. İstanbul'u aç, gülzar Ya Yani İstanbul'u fethet, gül bahçesi yap. Oğuz Karahan Boyundan geliyorsun, Türk soyundan geliyorsun. Allah'ın aciz bir kulusun. Tabi ki İslam'da soyla sopla iftihar yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Arap'ın acemi acemin araba üstünlüğü yoktur. Ancak Allah Teala kime İslam'a hizmet nasip ettiyse tabii ki o sert olsun, toplum olsun, ırk olsun, millet olsun...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 Sultan Muhammed Han aleyh rahmetü vel diye hali hazırda Fatih camisinde müezzinler tarafından okunuyor. Fetihlerin gazaların babası Hazreti Fatih böylece doğuyor. Tabi babası Sultan Murad Hazretleri İstanbul'u fethetmeye çok hevesleniyor.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 şöhreti afaka yayılıyor ve e, müritleri çoğalıyor. Edirne payitaht iken haber sultana ulaştırılıyor ki böyle bir zat çıkmıştır ve e, her gün etrafı çoğalmaktadır. E, devlet için bir tehlike arz etmektedir. Halbuki Allah dostlarının e, vatanın bölünmesiyle iş olmaz. Haşa onlar illaki vatanın bölünmemesi için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 Yaşanmıştır. Fitne uykudadır. Uyandıranı Allah lanet eylesin. Şimdi o zaman da e, askerler göndererek Sultan Murat Han e, Hacı Bayram Veli'yi Edirne'ye istiyor. İşte, kim olduğunu da bilmediği için e, kimdir nedir eşkıya mıdır evliya mıdır görelim tanıyalım tanışalım da meseleyi buzığa kavuşturalım diyerek e, onu istiyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de Akşemseddin Hazretleri de o zaman onun yanında bulunuyor. Halifelerinden talebelerinden Akşemseddin Hazretleri daha evvelce tabi ilmini bitirmiş, hafızlığını yapmış, bütün ilimlerini tahsil etmiş, tasavvuf yolunu seçerek allah Teala'ya kavuşmak için bir mürşit arayışına girmiş ve böylece işte e, uzak diyarlara, Şam'a, Halep'e gitmeye e,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 Hepsi Allah dostları, boş insanlar değil tabii ki. Mübarek insanlar, insandan anlarlar. Ee, bakıyor, çok üzülüyor. Efendim herhalde e, çok zahmet çektiniz, yolculuğunuz da e, uzadı. E, kusura bakmayın sizi e, çağırttık diye. E, özür beyan ediyor. Hacı Bayrağım Veli Hazretleri de e, çok istifade oldu, hak aşıklarıyla görüştük, tanıştık, nice dostlarla kaynaştık diyerek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 Ve sessiz kalıyor. İşte burada şu soru akla geliyor. Allah dostları kaybı bilir mi? Allahu Teala ne buyuruyor? <gülüyor> Göklerde, yerlerde Allah'tan başka kimse kaybı bilemez buyuruyor. E demek ki kimse kaybı bilemez. Ancak Allah bilir. Ancak İnma'l gaybü lillah. Gayb ancak Allah'a aittir. Fakat Allah Teala istediğine bildirir mi? Bildirir. Ve ma'kana Allahu li yutli'akum alel gayb. Allah sizi e, ileride ne olacağına dair gaybi ilimlere muhtali kılacak, vakıf kılacak değildir. Velakinnallaha yec'alü min rusuli men yeşa. Allah rasullerinden başlayarak velilerini de onlara tabi kılarak dilediklerini şekar buyuruyor. Demek ki allah Teala her gece ileride ne olacağını bildirmez. Bildirse birçok imtihan hikmeti bozulur. Ancak Resullerinden başlayarak, orada min iftida-i için, tefsirlerin beyanı ve çile, Resullerinden başlar bildirmeye, veliler de onlara ümmet olarak, onlara tabi olarak bu ilimlerden hissedar olurlar. İneci Suresi'nin ayetinde İlla men irtadah min Resul allah Teala Gaybına kimseyi muttali kılmaz. Ancak seçtiği Resulleri işte burada seçtiği Resulleri asaleten onlara vahiy göndererek buna vakıf kılar ama velileri de onlara tabi olmaları haşebiyle onların ümmetleri ümmeti olmaları haşebiyle ne yapar? Bu ilme vakıf kılar. Müfessirler böyle beyan ediyorlar ki eğer burada sadece Rasulleri kayıptan haberdar eder, dilediği kayıpları onlara bildirdi diye mana verirsek olmaz çünkü meleklerine de bildiriyor, Cebrail Haçalama bildiriyor. Bir sene içinde neler olacak, şu zaman ne olacak, kim ölecek, kim kalacak. Bunlar meleklerin görevleri alanına göre. Bunlar da kayıpla ilgilidir. Bunları meleklere bildirdiği kesindir. E, Resul olmayan nebiiler var. Bu i̇şte peygamberler onlara da bildirdiği açıktır. E, Kev suresinde Hızır aleyhisselam mesela e, çocuğun, e, küçük bir çocuğun ileride yaşasa e, büyük bir kafir olacağını, anasını babasını da zorla kafir edeceğini haber vermiştir. Bu suresi suresinin abi Hızır aleyhisselamın peygamber olup olmadığı bile iftilaflı bir konudur. Yani sadece Resullere bildiriyor dersek o zaman e, nebilere de bildirmiyor anlamına gelir. Meleklere de bildirmiyor anlamına gelir. E, bu doğru değildir. Madem meleklere bildirdiği kesil sabittir. Nebilere bildirdiği sabittir. O halde velilere bildirdiğini sabittir. Velilerin kerameti haktır. Ehli şünnete göre kayıpla ilgili bilgi de bu kerametler kabilindendir. Bunları inkar edenler ehli şünnet mezebinden hariçtirler. Kendilerini ne kadar da ehli şünnet sansalar, saysalar, eee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 Aksemset'le işaret ederek daha yeni Genç ülke Aksemset'in adıları. Bunlar nasip olacağı görülüyor. Buyurdu. Ve bu buyruğu üzerine de aynen takuk etti ve Hazreti Fatih bu şuurla yetişti. Hacı Bayram Veli'nin o müjdesiyle yetişti. Ve İstanbul'un fethi için birçok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 Onların, onlar gibi giymeye, onlar gibi yemeye, içmeye çok özen gösterdi. Medreselerde yetişti. Fetih şuuruyla yetişti. Ve böylece İstanbul'u fethetmek üzere ordularını cevetti. Topladı ve...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 Sözüyle bu kadar askeri topladın, burada kırdırdın, aç susuz, perişan, hazineyi tükettin, Frenkistan'dan da kafire yardım geldi, fetih ümidi kalmadı, diyecek kadar ileri gittiler. Bak bir sofinin sözüyle ne demek? Akşemsettin'e soruyorsun, Allah'ın dostu velisi Akşemsettin Hazretleri diyor ki fetih nasip olacak, yola çıkalım diyor. Ve asker toplanıyor, toplanıyor, 100.000 e aşkın ordu Edirne'den geliyor. O diğer yerlerden de bütün İslam aleminden gelenler oluyor. Ve böylece büyük bir, bir ordu dem oluyor. Bir Sofi'nin sözüyle diyor buraya, bu kadarı sen getirdin. Tadişah, e, Ahmet Paşa'yı Akşemzettin Hazretleri'ne göndererek, Şeyh Efendi Hazretleri'ne sorun, kaleyi fethetmek, düşmana zafer kazanmak ümidimiz kalmış mıdır?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 Allah'ın bildirmesiyle, bildirdiği kadar, bildirmeyi dilediği anda, işler Allah'ın elinde, gayb anahtarları Allah'a aittir. Ancak bildirmek isteğiyle bildirir, bu verilere bir keramet kabiliyindendir. Akşem Sesi Hazretleri, Murakabe'ye dalıyor, başını eyvallah Allahu Teala'ya yalvarıyor, mübarek yüzü terledikten sonra başını kaldırarak, iş bu senenin, cemaziye evvel ayının yirminci günü,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 Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti ve cüzdere elden gelen gayret gösterilecek. Evliyaullah'tan himmet işlenecek. Allah dostlarına müracaat edilecek. Onların sözleri kabul alınmayacak. Efendim sadece görünen tedbirlerle yetinilmeyecek. Dua ordusuna başvurulacak. İşte Akseltettin Hazretleri'nin tayin ettiği gün ve saat doluyor. Sultan Muhammed Han ordunun başına geçiyor ve Hocası Akşemseddin Hazretleri'nden okumak için bir dua istirhan ediyor. Akşemseddin Hazretleri de, Ya takih Ahmet diyerek, himmet talebeyle, bu zatı vesile kılarak Allah kealaya tezvarru ve niyaz Allah'a yalvar, bu zatı vesile kılarak e, hücuma başla diyor. Sonra çatırına gir Akşemseddin Hazretleri, benim yanıma hiç kimseyi sokmayın diyor, kapıları iyice kapatın, Allah dostları bu gibi durumlarda Allah Teala'ya müracaat ediyorlar. Nasıl ki Kıbrıs'ın fethi müezzer olsun diye Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri merhum İhsan Efendi ve Şair Hoca Efendilerle 40 gün duaya ve zikre girdikleri gibi vesair vesilelerle dualarda niyazlarda bulundukları gibi her zaman, her zemin, her dönemde Allah'ın dostları böylece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 Hazreti Akşemseddin gelmeyince bulunduğu çadıra gidiyor çadırın etrafı iyice kapatılmış ee, fakat e, Hazreti Fatih Hançeri ile çadırın ucundan biraz keserek içerisini görülebileceği kadar bir delik açıyor içeri bir de baksın yine görsün. Akşemseddin Hazretleri kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış başından sarığı düşmüş saçı sakal olur gibi parlıyor toprağa bulanmış vaziyette ağlıyor. Ve İstanbul'un fethi gerçekleşsin diye allah Teala'ya yalvarıp dua ediyor, gözyaşı döküyor. Böylece onun bu halini görünce Hazreti Fahsiz doğruca yerine dönüyor. Ve daha nice Evliyaullah'ın himmetlerini alıyor. Bu işler lafıyla olacak şeyler değil. Evliyaullah'ın himmetiyle olacak işler bunlar. Bunların en önemlisi de Molla Cami Hazretleri'nin Nefahatülis isimde eserinde cikletildiği üzere, Hoca Muhammed Kasım Hazretleri anlatıyor, Ubeyd-i Hazretleri, Sinsile-i Aliye'mizden, Hacı Ubeyd-i Ahrar Hazretleri, Hacı ubeyd bir gün, Hacı Ubeyd-i Hazretleri, Semerkant'te, otururken, falan atımı eğerleyip getirin, buyurdu. Atı getirdiler, Müritlerinden bir kısmını beraberinde alarak binip gitti. Şehrin bağlarından çıkmak üzereydiler ki müritlerine sizin gelmenize ihtiyaç yok. Dönünüz dedi. Hepsi döndüler. Ubeydullahi Hazretleri o zaman Abbas Gölü. Deşli diye bilinen Sahra'ya. Dönülüyor. Ben diyor edeberi rahat etmeden çünkü dönün dedi. Ama ben arkadan nereye gidiyor acaba diye bir miktar daha Hacı hazretlerin arkasında yürüdüm. Ubeydullahi Hazretleri e, atına binmiş bir oyana yana bir buyana. Seyitmeye başladığını gördüm diyor. Hacı Obed-i Hazretleri, naks ee, ulularından, Silsi Aliye'nin ricalinden bu büyük zat, Semerkant'te ziyareti nasip oldu birkaç kere. Bazen görünüyor, bazen de görünmüyor. Durumdaydı. Daha sonra evlerine döndüren, yine bir tavırla diyor, o halinin ne olduğunu kendisine sorduğunda şöyle buyurdular. Anadolu padişahı Sultan Muhammed Han kafirlerle karşı karşıya gelip bizden yana mütevekkif oldu. Bize yöneldi bizden yardım istedi. Himmet istedi. O zamanın hafsi en büyük zat Hacı ve Hazretleri. Ona diyor bana yöneldi benden himmet istedi yardım istedi bu yüzden ona yardım etmemiz icap etti.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 Boz bir atının olup olmadığını sordu. Ben de anlattım. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Babam, Sultan Muhammed Haz, Beyazıt anlatıyor şimdi Benim babam diyor, Fatih Sultan'dan işittim ki. Hazreti biz bizzat işitmiş Sultan Beyazıt. Falan zamanda, öğleden sonra, falan yerde kafirlerle karşılaştık. Kafirlerin ordusunun galibiyeti yakın görünce, Koca Uveydullah Hazretlerine, Hazretlerine yöneldim, teveccüh ettim, rabıta ettim.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 Hubellahra Hazretlerinin de at sürdüğünü gördüm. Düşman bozguna uğrayınca Kadi Hazretlerini aradımsa da yanımda ondan hiçbir eser göremedim. E, ellerini öpecektim, dualarını alacaktımsa da tabi o evine döndü ya Sahradan. Böylece e, sonra oğlu İstanbul'a teşkil ettiklerinde Hazreti Fatih'in oğlu Beyazıt ile bu konuşma aralarında geçtiğini Molla Cami Hazretleri ki kurafe Yazmaz Nefahatülücü isimli eserinde naklediyor.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 Günü saati nasıl tespit ettiği sorulunca diyor ki Allah-u Teala'nın bildirmesiyle ve Hızır Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretiyle. Çünkü Hızır Aleyhisselam'la e, arkadaşlığım var, onunla görüşmelerim var idi. Ledün ilimlerinden bahsederken İstanbul'un fethi vaktini Hızır Aleyhisselam'la çıkarmıştık diyor. Hızır Aleyhisselam ledün ilminin padişahı Allah ona ledün ilmi öğretmiş. Kalefet edildiği gün diyor bu çok evvel çıkartmıştık bunu diyor. Kalefet edildiği gün Hızır Aleyhisselam'ın baktım yanında Evliya Allah'tan bir cemaatle Pisarak İstanbul surlarına girdiğini gördüm. Kalefet olunduktan sonra da baktım Hızır kardeşimi kalenin üzerine çıkmış oturur halde gördüm diyor. O zaman aziz Fatih diyor hocam diyor ya Allah diyerek girmek var iken, ya Fakir Ahmet diyerek, Allah dostlarından himmet isteyerek, Fakir Ahmet'in de kim olduğunu bilmiyorum, ya Fakir Ahmet diyerek, himmet isteyerek benim, e, bir dua sizden talep ettiğimde, bu duayı bana öğreterek, e, girmemi emrettiniz. Ya Allah deseydik, daha evlen değil miydi diye sebebini soruyor, Akşemşedin Hazretleri, diyor ki Fakir Ahmet ismindeki zar, o zamanki kutup tasarruf sahibi Allah Teala, Dilediği kullarına yetki vermiştir, tasarruf vermiştir. Fel müzebbirat emra, kötü işleri yöneten ruhlara yemin ediyor. Fahrirazi Hazretleri, Kazi Beyzavi Hazretleri tefsirlerinde e, nüfusu kutsiyeden, kutsal ruhlardan ve nefislerden bahsediyor. Ve bu ayet kelimenin tefsirinde de Allah Teala'nın meleklere nasıl yönetimler, yetkiler, tasarrufler verdiği gibi e, meleklerden daha üstün olan e, insanın, insanların velileri, e, Meleklerin velilerinden üstün insanların velileri. ve onların ruflarında Allah Teala böyle tasarruflar yetkiler verdiklerini tefsirler beyan ediyorlar. Onun için Allah dostlarından tasarruf e, Allah dostlarından nimet istemesi bize emrediliyor. Tasarruf sahibi olduğundan Allah Teala'nın yardımı o zatın vasıtasıyla ve onun bereketiyle göndereceğini e, bildiğim için onun ondan nimet e, istemeni sana söyledim diyor. Tabi. Bu zatın kim olduğu anlaşılamayınca Aksemşek Hazretlerinin kendisini Fakih Ahmet e, diye tevazu olsun diye kendi adını söyletmediği ancak Fakih Ahmet lakabıyla kendisinden himmet istenmesini e, emrettiği arifane bir tavır takındı rivayetler arasında yer alıyor. Demek ki Allah dostları himmet ettikleri zaman himmemur rical tekle'u Büyükleri nimetleri, dağları deler geçer, İstanbul'u da fetheder, İstanbul'un fethini de hazırlar. Sonunda tabi Hz. Fatih'in en büyük isteklerinden biri de Ebayüb-i Hazretlerinin kabri şeridi kaybolmuş, deriş olmuş, e, eseri kalmamış, izi belli olmamış. Aslında e, Rumlar çok itibar ediyorlardı, ta o zaman gömüldükten sonra kabrine nur yağdığını bütün herkes görüyordu.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 Hocası Ayşe Emdesin Hazretleri'ne mürakat ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem darı ve kâhinatın Efendisi'nin evinde müşafir edilen Ebbaül Belansar Hazretleri'nin e, İstanbul e, surlarına yakın bir yerde gömülü olduğunu okumuştum kitaplardan e, ve o zatın e, kabr-i şerifinin de bulunmasını rica ediyorum diye talepte bulunuyor ve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 Yine de e, Hazreti Fatih'in tabi tam kalbi mutlu olsun diye, tam açıkça görsün diye, işaret e, bir işaret belirsin diye diyor ki orada bir yazı bulacaksınız. E, dediği üzere e, kabri şerif açıldığında Halid-i zeyd. Mizeyd'in diye küfi hat ile e, isminin yazıldığı hatta bulunca Hazreti Fatih çok seviliyor, müjdeleniyor. Hatta Efendi Hazreti'nin dinlemişim, burada Efendi babamızdan dinlediği üzere ee, kabri şerifin e, yerinin bulunması esnasında Sadimce de Bayi Hazretleri'nin mübarek ayakları e, biraz topraktan beliriyor. Hem şehit olması hem sahabeden olması münasibetle e, dipdiri duruyor. Çürümemiş olduğu kesin. E, ayaklarını öpmek istiyor. Hazreti Fatih ayakları çıkınca ayaklarına uzanıyor. Ayakları öpmek isteyince Bayi Belasar Hazretleri'nin ayaklarını çektiği tabi onlar diridirler kabirlerinde Şehit olmaları hazebiyle de özellikle bir manevi hayatları vardır. Ee, üstadımızdan dinlediğimiz rivayetler arasında yer alıyor. Böylece Hazreti Fatih orada bir cami yapılmasını, medreseler yapılmasını, odalar yapılmasını ve Akşemsed Nazirlerin de orada talebeleriyle e, yerleşmesini, ilim okutmasını, zikir yaptırmasını, çok bir cahsede Akşemsed Nazirlerin tabi e, göynüğe, boluğunun göynük kazasına e, gitmek, istiyor ve orada vefat ediyor. İstanbul'da daha ikamet etmiyor. Bir zaman zaten gizleniyor, ibadet ediyor. Bu Edirne Kapı'ya yakın, e, akşam, Hırkayı Şerif'in orada Akşemsettin mahallesinde e, üç gün kadar orada gizlenmiş, ibadet ettiği için sonra bulunuyor. E, oraya o, o, efendim işimle anılıyor, hala hazırda Akşemsettin diye anılıyor. Fakat daha sonra İstanbul'da durmuyor. E, bu zatlar şöhretten çok sakınıyor. E, Şöhretin e, afet olduğunu bildikleri için Şimdi meşhur olayım diye millet neler yaparken onlar meşhur oldukları fark edilince hemen terk ediyorlar, uzaklara geçiyorlar, gidiyorlar, oralarda da hizmet ediyorlar, talep okutuyorlar ve dünyanın her tarafına İslam'ı yayıyorlar. Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra tabi ki ilk işi olarak Ayasofya'yı ibadete ayırıyor, vakfediyor. Ve ikindi namazını hemen Ayasofya'da eda ediyor. O cuma namazı için Ayasofya'yı hazırlıyor. İşte başkaları, diğer kardeşlerimizin de herhalde diğer programlarda olmuştur. Ben çok haberim olmuyor ama onlarda da dinlediğiniz üzere Kabe tam önüne gelmeden tekbir al. tekbirleri tekrarlayarak tam Kabe Ayasofya'dan kendisine açılarak. Aradan mekanlar açılarak Kabe'ye niyet ederek tam gözü önünde hizasında tekbir getirerek Ayasofya'da imam oluyor. İlk hutbeyi Akşemsed Nazletleri okuyor ve böylece İstanbul, İslambol oluyor ve insanlar hiçbir zaman için Müslüman olmaya zorlanmıyor.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 Ki herkes din üzere, hal üzere bırakılıyor. Fakat insanlar tabi İslam'ın güzelliğini, Müslümanların güzel ahlakını gördükçe kendileri e, Müslüman olmayı tercih ediyorlar. Fatih Ayasofya'ya doğru ilerlerken kadın erkek, çoluk çocuk, genç ihtiyar her yaştan Rum'u Ermenisi etrafına doluyor. Fatih görünce e, korkuyla, gözyaşıyla yerlere kapanıyorlar. İşte bizi kestirecek, astıracak sanıyorlar. Hazreti Fatih de Allah'a karşı şükür secesine kapanıyor. Evet. Herkes yerde ama kimisi hizmetle Allah'a karşı seyrede, kimisi zilletle, ee, küfrün hakirliğiyle yerde. Hazreti Fatih kalabalığı şükünete davet ederek onlara ne diyor? Kalkınız. Hepinize söylüyorum ki bu andan itibaren artık ne hayatınız ne devriyetiniz hususunda gazabımdan korkmayınız. Yani ben size öfkelenecek değilim, sizi kırıp geçirecek değilim. Yani o zaman hiç beklenmedik bu tavır... Ee, Rum halkını, Bizans halkını çok etkiliyor ve Osmanlı'nın sarığını görmek, latin serpuşunu görmekten evladır dedirtiyor. O zamana kadar çok haksızlıklar uğratılmışlar, ezilmişler, köle edilmişler, kullanılmışlar. Halk efendim bir azınlığın zevkine, safhasına kurban edilmiş. Bütün halk onlara çalışıyor. Kölelikten başka bir şey değil. Kafilik, kölelik, şerefsizlik. Ama tabii İslam medeniyeti Akselt Settin'in tavsiyeleri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 ve kıymetli Türk milletinin İslam'a bu hizmeti tarihe geçiyor. allah Teala ve Tekeddes Hazretleri daha nice hizmetler, maddi manevi nusretler, yardımlar, zaferler, fetihler müessel eylesin. Demekten kendimizi alamıyoruz bu vesileyle Hazreti Fatih'i ve o kıymetli orduyu rahmetle yad ediyoruz bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve bugün defi vatanımızın korunması için ve bölünmemesi için, e, senat boylarından nöbet tutan askerlerimizi ve yine bu vatan uğrunda, vatan müdafasında şehit düşen askerlerimizi, kollarını kanatlarını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. allah Teala ve Tekedil Hazretleri Hazbu Keremiyle ecdadımızın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 bu dünya vatanımızdan ahiret yurdumuzu kazanmaya bizleri muvaffak eylesin, amin diyen dilleri nar-ı azad eylesin. Bu vesileyle başta Hazreti Fatih Sultan, Eus Sultan, Kanuni Sultan ve Saad Selatı'nın Osmaniye'nin ervahi için ve İstanbul'u fethine katılan bütün askerlerin, şehitlerin, gazilerin ervahi için ve şu anda da vatanımızı müdafaa eden, Şehit askerlerimizin ruhları için El Fatiha. İtibar var haber.